Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendisine ama bir kimse geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve döndü Ya Muhammed Halbuki sana ne bildiriyor ki belki o günahlardan temizlenecekti. Veya nasihat alacak da bu nasihat kendisine fayda verecekti. <Sessizlik> Servetinin gururuyla kendisini imana muhtaç görmeyen kimseye gelince. İşte sen imana gelir de İslam'a kuvvet verir mi diye ona yöneliyorsun <gülüyor> halbuki onun kendi gururuyla temizlenmemesinden senin üzerine bir şey yoktur <gülüyor> fakat koşarak ve Allah'tan korkarak o sana gelen kimseye gelince sen onu bırakıp İmana gelmeyecek başkasıyla oyalanıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bunlar, bu ayetler bir nasihattir. Artık dileyen ondan nasihat alır. O Kur'an Lefi i Mahfuz'da şerefli kılınmış, semada yükseltilmiş tertemiz sahifelerdendir. Değerli ve itaatkar yazıcı, meleklerin elleriyle yazılmıştır. Kahrolası o münkir insan. Min an min allah onu hangi şeyden yarattı? Bir mutfeden, hakir bir sudan süzülmüş flazadan. Onu yarattı da ona bir hayat takdir etti. Sonra Yolunu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir. Hayır. İnsan Rabbinin kendisine emrettiğini tam olarak yerine getirmedi. Şimdi o insan yiyeceğine bir baksın. Şüphesiz ki biz suyu buluttan bol bol döktük. Sonra yeri bitki ile güzelce yargı. Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere ekinler, üzüm bağları Yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Derken kulakları sağır eden o şiddetli gürültü, sura ikinci üfürüş geldiği zaman... Ve beni. o gün kişi kardeşinden anasından babasından eşinden ve oğullarından kaçar <gülüyor> o gün onlardan her birinin kendine yetecek bir işi vardır <gülüyor> O gün öyle yüzler vardır ki parlaktır, güleçtir, sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzlerde vardır ki üzerleri tozludur. Onları bir karanlık, nursuzluk kaplar. Ula işte onlar kafirlerin, tacirlerin, hakka isyan edenlerin ta kendileridir.